Yine bir cuma vakti sizinle karşı karşıyayız. Allahu Teala Hazretlerinin lütfu, keremi, selamı, ihsanı üzerinize olsun. Allah iki cihanda cümlenizi bahtiyar eylesin. Efendim ben tabi hepimiz için müşterek olan bir zevkten, güzel şeyden bahsederek sözüme gireceğim. Hepimiz şu baharın gelmeye başladığı günlerde ağaçlar çiçek açarken,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 Dini bakımdan derecesi en yüksek olan insanlar alimler hatta efendim şehitlerden bile üstün hakiki e, alimlerin mürşidi kamillerin arif zatların derecesi ve ilim öğrenmek e, talebe içinde son derece önemli insan ilim öğrenme yoluna girdiği zaman yaşı ne olursa olsun cennetin yoluna ayağını koymuş orada yürümeye başlamış oluyor.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 bir gidiş geliş yani hayrun minet dünya ve mafiha dünyadan da dünyanın içindeki her türlü nimet ve zenginliklere sahip olmaktan da daha hayırlıdır diye İmam Buhari ve Müslüm rivayet etmiş. Demek ki bu hadis-i şerifi duyunca fisabilillah Allah yolunda hareketli bir Müslüman olmamız gerektiğini anlıyoruz. Bunun çok sevaplı olduğunu anlıyoruz. Yani dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha kıymetli olmak. Ne güzel bir şey. Güzel bunu öğrendikten sonra tam buna paralel ve bunun arkasından bize çok güzel ufuklar açar. Bir başka hadis-i şerif İmam Deylemi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhı maden rivayet etmiş. Bu ikinci hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki ''El ve vel ravahu fî taallümül ilm'' Yani ilim öğrenmek konusunda sabahleyin gitmek, akşamleyin gelmek, Köle bir giriş geliş bir seyahat hocanın huzuruna dersin olduğu yere medreseye mektebe üniversiteye efendim darülfünuna bir giriş geliş eftalu indallah minel cihad ifise billallah Allah indinde Allah katında Allah nazarında Allah yolunda cihad etmekten bile daha faziletli daha üstündür eftal ders. O halde bu hepimiz için bir kaçırılmaz fırsat yani Allah yolunda cihad etmek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 bilimlerde. Diğer bilimlerdeki çalışmalarımızın onlardan geri kalmasına bağlayabiliriz rahatlıkla. Coğrafik keşifleri onlar yaptılar. 1800'li yıllarda efendim Avustralya ve Okyanus adalarını onlar bulurken biz e, Tanzimatla vesaireyle meşgul, birbirimizle mücadele, çeşitli efendim e, çatışmalar içinde dünyaya kapalı yaşamışız mesela. Tabii o mücadele edenlerin hepsinin tarihte veballeri var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 Efendim ilminizi arttıracak bir çalışma yapın. Mutlaka ilme 2 saat, 3 saat ayırın. Bazen bir küçük kolej öğrencisi koca bir alemin bulmadığı bir şeyi bulabiliyor. Yani öğrencileri de teşvik ediyorum. Onların da şöyle bir bahçesinin köşesinde, evinin köşesinde özel çalışması olsun. Harıl harıl çalışsınlar, bir şeyler bulsunlar, icatlar yapsınlar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 mutlu olarak yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu, mutlu, yüzü ak, anlı açık kullar olarak varalım sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatim.